Visa Express Pars'ı dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan Milad Bülent Kılıç Selam Berd Ustani Gerami, Ez Açık Radyo, Bernamek Fizan Ekspresi, İran Mişnevit, Milad Bülent Kılıç ezden. İran'da geçen haftanın en önemli olaylarından biri İranlı muhaliflerin Londra'da düzenlediği rejim karşıtı büyük miting oldu. Biting'in özel hedefi i̇ran İslam Cumhuriyeti'nin özel güvenlik gücü olan sepah e Pastara'nın İngiliz hükümetince terörist örgütler listesine alınmasıydı. Biliyorsunuz İran'ın devrimci ve muhalif kamuoyu yalnızca İngilizlerin değil bütün Avrupalıların Pastara'nın terörist listesine alınması için e, almaları için aylardır mücadele ediyor fakat ne yazık ki pek mesafe kat edemiyor. Yalanı bir kenara bırakırsak Avrupa'nın teröristleri sevdiğini söylememiz mümkün. Londra'daki bu gösteri ise bir anlamda hazırlayan kişilerden biri samimi bir devrimci olan Vehit Beheşti oldu. Beheşti 70 günü aşkın bir zamandır Londra'nın göbeğinde ve soğuğa yağmura aldırmadan açlık grevini sürdürüyor. Ve pastaran bu listeye alınana kadar da eylemine devam edeceğini söylüyor. E, tabii şunu da belirtmek gerek, başta Şehzade Rıza olmak üzere kimi monarşi ya da meşrutiyet yanlısı örgüt, e, parti ya da kişiler e, Sepah-i Pastara'nın terörist e, örgütler listesine alınmasına karşı çıkıyorlar. Onlara göre devrimden sonra bu örgütlerin yöneticilerini değiştirmek yeterli olacak. E, çünkü devrimden sonra da bizim bu örgüte ihtiyacımız olacak diyorlar. Öteki devrimci gruplarsa örgütün bütünüyle edilmesi gerektiğini, ancak eline kan bulaşmadığı açıklık kazanan kişilerin yeni düzende e, güvenlik güçleri içinde yer alabileceğini ifade ediyor. Şems Lengerudi, Çağdaş İran şiirinin önemli adlarından biri. E, buna karşın bir müzisyen ya da bir şarkıcı değil ama e, bir süre önce ilginç bir şey yaptı ve Muhammed Fermanyanın besteleri eşliğinde e, şiirlerini şarkılaştırdı. Bir şair için ilginç ve güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Şimdi onun Midanem, Biliyorum adlı şiirini ve aynı zamanda şarkısını dinliyor olacağız. Şiir kabaca şöyle, şöyle başlıyor. Biliyorum nice geceler var önümüzde. Biliyorum nice kara tuzaklar sessizce. Biliyorum ırmaklar ve ses kurudu. Biliyorum ağır karlar yağdı. Ama ilginç sabahlar, tuhaf ırmaklar, soylu güneşler yoldadır. Geçen programda Şehzade Rıza'nın İsrail'e bir ziyarette bulunduğunu ve bunun da etrafında kümelenmiş uyduruk sürgünde muhalefet liderliği ekibini derinden sarstığını söylemiştim. Aralarında Rıza Pehlevi'nin de bulunduğu bir grup ünlünün Mehsa Deklarasyonu adlı bir deklarasyon yayınlandığından da birçok programımda söz etmiştim. O grup bütünüyle dağıldığı ve dağılmakla kalmadığı üyeleri de birbirine düştü. Bu durumun son derece hayırlı sonuçları olduğunu düşünüyorum ve bu benim görüşüm olduğu kadar İran Devrimci Hareketi'nin belli kesimlerinin de görüşü. Yurt dışındaki bu sahte ve satılmış muhalefet liderliğinin çöküşü bütün gözlerin yeniden ülke içine, halkın öz gücüne dönmesine neden oldu. İran'da halkın öz gücünü kanıtlamak isteyen en az 20 kurum, örgüt ve parti epeydir ortak hareket ediyor. E, ve bu gruplar 1 Mayıs'ta işbirliği yaptılar. Olağanüstü bir gelişme olmadı buna karşın. E, halk geri döndük, devrim sürü, sürüyor sloganları attı. E, sokaklara çıktı. E, Tahran'da birkaç 10 bin kişinin katıldığı bir 1 Mayıs mitingi düzenlendi. Başka kentlerde de eylemler düzenlendi ve o gece pencerelerden kimi rejim karşıtı, sloganlar atıldı falan. Bütün bunlar, hatta çok daha fazlası zaten 7-8 aydır ola geliyor. Dolayısıyla bunlara fazladan bir önem atfetmiyorum ben. Ama ülke içindeki grupların özgüveninin artmasını ve bu işbirliğinin devam ediyor olmasını önemsiyorum. Rıza Pehlevi'nin İsrail ziyaretinin muhalifler ve rejim katında yarattığı rahatsızlık son günlerde doruğa çıkmış durumda. Çünkü bu ziyaretin hemen ardından İsrail parlamentosunun 32 üyesi ortak bir bildiri yayınladı. Ve İran'daki Azeri azınlığın baskı altında olduğunu, dolayısıyla onların özgürleştirilmesi gerektiğini söyledi. Yani İsrail parlamentosunun en az dörtte biri resmi bir açıklamayla yaklaşık 20 milyonluk nüfusu olan, İran'ın en büyük azınlığı konumundaki e, İran Azerbaycanını ülkeden koparmak ve Güney Azerbaycan adlı bir kukla devlet yaratmak istiyor. Üstelik e, sadece Azerbaycan'ı değil, iki eyaleti daha e, kurtarmak istiyorlar sözde. Ülkeden koparmak ve bağımsızlaştırmak istiyorlar kendilerince. E, rejim bu durumdan elbette rahatsız ve kaygılı. Bunu söylemeye bile gerek yok. E, Rejimin e, İsrail ve Azerbaycan devleti arasındaki yakınlaşmadan ve işbirliği çabalarından da rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu yönde açıklamalar var. E, ama İsrail'in bu emelleri sağduyulu devrimci ve muhalif kesimlerde de rahatsızlık yaratıyor. E, bu kesimler dolayısıyla Şehzade Rıza'yı bir vatan satar, bir hain, e, bir kukla olarak nitelemekte haklı olduklarını düşünüyorlar. Bugün size devrim öncesi yılların yetenekli müzisyenlerinden biri olan Revan Beş'ten birkaç parça dinletmek istiyorum. Revan Beş ne yazık ki genç ölmüş. 1935'te doğmuş ve 1978'de de ölmüş. Aslına bakarsanız daha kariyerinin neredeyse başındayken e, müzikten uzaklaşmaya, başka işlere yönelmeye başlamış. Ondan e, bugüne kadar size yalnızca birkaç parça dinlettim. O da e, İran'daki Asurilerin müziğini tanıttığım bir programdaydı. E, bugün ilk olarak Revan Berç'ten Galibaf adlı parçayı dinleyeceğiz. Galibaf halı dokuyucu demek. İran rejimi ile İran halkı arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Kuşkusuz savaşın birçok cephesi var. Bu cephelerin başında da e, hicap, örtünme. Özellikle de başörtüsü geliyor. Moğollar rejimi başörtüsüz müşteri kabul ettikleri gerekçesiyle önceki hafta en az 2000 dükkanı ve işletmeyi, restoranı hatta birkaç dev AVM'yi kapatmıştı ve binlerce insanı işsiz ve aç bırakmıştı. Dolayısıyla da muhalifleri de büyük bir seçim yapmaya itmişti. Yani bu insanlar ya dünya görüşlerine aykırı hareket edip başörtüsüzleri kabul etmeyecekler, ...ya da yola devam etmek için radikalleşecekler. Ama halkın seçimi de e, hizmet için başörtüsü talep eden işletmelerden alışveriş yapmamak yönünde. Bu arada şuna da dikkat çekmek gerek. İranlı kadınlar yalnızca başlarını açma peşinde değiller. Kadınlı erkekli bütün muhalif İranlılar e, giysi rejimini bütünüyle değiştirmek istiyorlar. Bu nedenle de özellikle kalabalık kentlerde yalnızca başlarını açan kadınlara değil... Kısa giyenlere, göbeği açık giysiler giyen genç kadınlara ve şortlu erkeklere de rastlamak mümkün. Uzaktan gözlemlediğim kadarıyla şimdilik bir geri çekilme yok. Tam tersine bir meydan okuma var. Öyle ki önceki hafta birçok İranlı genç kadın sevgilileriyle ve başı açık olarak motosikletlere bindiler. Ve gruplar halinde Tahran sokaklarında turlar. İranlı muhalifler, başta kadınlar olmak üzere genel olarak gençler, zaten aylardır bir siyasal eylem olarak meydanlarda müzik çalıp rahat giysiler içinde ve başlara açık halde danslar ediyorlar. Yani mücadele sürüyor. Hafta başında İran bu sokeyi kadın milli takımı Tayland'da düzenlenen bir şampiyonada İran ulusal marşı okunurken bu marşa eşlik etmediler. Hatırlarsanız ayaklanmaların ilk aylarında her spor dalından bu tür eylemlere ilişkin haberler geliyordu. Ama eylemlerin tansiyonu düştükçe bu haberlerde de e, bir azalma söz konusu oldu. Yaklaşık e, 25-30 kişiden oluşan bu seki hokeyi kadın milli takımının bu eylemi ise e, bu sürecin yeniden başlamakta olduğunun bir işareti mi? Onu da göreceğiz sanıyorum. Fakat e, öyle gözüküyor ki Dünyanın hiçbir ülkesinde e, milli takım sporcuları ülkelerinin milli marşlarına bu ölçüde mesafeli durmuyorlar. Ve bu gerçekten dünya açısından çok ilginç bir örnek. Aynı zamanda e, İran halkıyla Molla rejimi arasında savaş var dememizin de bir kanıtı sanıyorum. Bu arada Ramazan ayında eylemlere ara veren Zahidan halkı 2 Cuma'dır namaz sonrasında yeniden Gösteriler düzenlemeye başladı. Bunu da hatırlatmak gerekir. İranlı sanatçı Revan Berş'ten bir şarkı daha dinliyor olacağız. Onun Limu Şiraz, Şiraz Limonu adlı parçası bu. Revan Behşi ünlendiren birkaç şarkıdan biri bu. Onun birçok şarkısında ben Asuri müziğinin etkilerini görüyorum, öyle hissediyorum. Zaten birçok şarkısının bestecisi de Asuri kökenli besteci Suren Aleksandr Maylian imiş. Geçen programda Babulsar kentinde çok yüklü miktarda para çekmek üzere girdiği bir banka şubesinde saldırıya uğrayan bir molladan söz etmiştim. Bu mollanın adı Abbas Ali Soleimani idi. O programda olayı bir miktar müpem bulduğumu da söylemiştim. Sonrasında bir takım haberler yayınlandı ve bu haberlere göre bu suikast, bu olay plansızca gerçekleşmiş. ve Suikasti gerçekleştiren kişi o bankada yıllardır çalışmakta olan biriymiş, bir silahlı güvenlik görevlisiymiş. O güvenlik görevlisinin ilk sorgusunun kayıtları da yayınlandı. Şöyle diyor, bir önceki gece kızımla damadım evime geldiler ve onlara ikram etmek için sahanda yumurta yapacak dört yumurta bile bulamadım evde. Bu beni öfkelendirdi diyor. Ama Soleimani denen bu çürümüş adam ertesi gün bankaya geldi ve bizim paramızda söyleyecek olursak yani Türk lirasıyla yaklaşık 20 milyon lira çekmek istedi diyor ve çalışanlara bu nedenle bağırıp çağırınca aniden karar verdim ve onu öldürdüm diyor sorgusunun kayıtlarında. Devrim öncesi yılların İran'ın müzisyenlerinden olan Golamali Revan Bekşin ardarda Arda iki şarkısını dinleyeceğiz. İlki Aruso Damat, ikincisi ise Revan Sehra adını taşıyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz ve Fizan Ekspresi bugün itibariyle bu programla birlikte iki haftalık düzene geçmiş oldu. Yani bir sonraki programı iki hafta sonra dinliyor olacaksınız, dinleyebiliyor olacaksınız. BBC Persia'nın yani İranlı devrimcilerin adlandırmasıyla Ayetullah BBC'de geçtiğimiz günlerde bir kitap tanıtım yazısı yayınlandı. Benim ilgimi çekti ve size de aktarmak istedim. E, Eskender Abadi İranlı kör bir yazar e, Hasna bakarsanız e, ben bu o, görme engelli lafını e, böyle demeyi biraz çirkin buluyorum onun yerine kör diyorum e, ama bu sözümde de en küçük bir negatif öğe olmadığına eminim e, ekşi elma tatlı üzüm ya da uzun saçlı adam der gibi diyorum bunu öyle bir olağanlıkla kullanıyorum. Evet, Roman'ın konusu şöyle. İran'da devrim sürecinde kimi notlar almış kör bir devrimci. Mollalardan kaçarken bu notları Musa adlı bir dostuna bırakıyor. Sonra da Türkiye sınırında rejimin güvenlik güçlerince yakalanıyor ve kendisinden de bir daha haber alınamıyor. Roman'da Almanya'da Almanya'ya göç eden arkadaşı Musa'nın onun bıraktığı bu notları yeniden düzenlemesiyle yazılmış gözüküyor. Eskender Abadi kitabı Almanca yazmış ve kitap yine bir Alman yayınevince evince yayınlanmış. Kitabın Almanca adını ise doğru telaffuz edemeyeceğimi düşünerek şimdi anmıyorum. Ama dileyenler sanırım ki Eskender Abadi yazarak bulabilecektir. Şimdi de 1931'de İran'da doğan ve 2006 yılında Los Angeles'ta ölen İranlı önemli kadın sanatçı Şems'ten. Yani İranlıların adlandırmasıyla Banu Şems'ten. Banu hanımefendi demek bu arada. Şeme Vefa, Vefa Mumu adlı parçayı dinliyor olacağız. Bazı yerlerde bu yalnızca Vefa olarak da geçiyor. Şems Hanım aynı zamanda İran'ın Gilan Eyaleti'nin önemli müzik icracılarından biriydi. Geçen hafta yayınlanan bir habere göre son 5 günde 20 beluç idam edilmiş. İdam edilenlerin tamamı ise uyuşturucu kaçakçısı ve cinayet hükümlüleriymiş. Yani olaylar daha fazla büyümesin diye rejim siyasal idamlara ara vermiş durumda. Fakat idam makinesi adi suçlar için son hız çalışmaya devam ediyor. Eskilerden bir başka kadın sanatçıyla, rameşle ve onunla ünlenmiş bir parçayla devam edeceğiz. Bu parçayı size birkaç yıl önce de dinletmiştim. Men vucudem maleto yani yaklaşık olarak bütün varlığımla seninim diyor şarkı. Bir döneme özgü sıradan bir aşk şarkısı ama ben çok beğeniyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. 1960'lı yılların İran'ın önemli müzisyenlerinden olan Meher seçtiğim son bir parçayla bugünkü programı da kapatmış olacağız. Programın bundan böyle iki haftalık düzene geçtiğini ve e-mail adresinin fizanexpresi.yahoo.com olduğunu hatırlatmış olayım. Merpuya'dan seçtiğim parça 1967 yılından ve herkes Dobare Aşek ne ha hemşot. Yani bir daha asla aşık olmayacağım adını taşıyor. Parça'nın bestesi Merpuya'ya ait ve yine onun sesinden dinliyoruz. Ta Bernamidiger Golu Golzar başit. Bir sonraki programa kadar Gül olunuz, Gülizar olunuz.